Economie, ecologie. Hilal Genciz, Köroş Gencel Baykan, Mahirıldız ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji programından herkese günaydınlar. Ee, bu hafta stüdyoda ben e, tekim ama e, iki tane çok değerli eee olacak e, yayında. Öncelikle açık radyo dinleyicilerinin de çeşitli programlarda sıklıkla duyduğu gibi dinlediği gibi bu Soma'daki zeytinlik katliamı ile ilgili mesele hala bütün sıcaklığını koruyor ve giderek de aslında ciddileşen bir durum var Soma'da. Ee, geçtiğimiz aylarda Mayıs ayı içerisinde orada çok e, Büyük bir e, maden e, Katliamı yaşandı 301 e, madencimizi kaybettik e, Fakat e, bugün görüyoruz ki e, Bunlardan bir nebze olsun Ders alınmamış Soma'da İşte bu tarımın nasıl bitirildiğini, tarımın bitirilmesiyle birlikte insanların nasıl madene mahkum edildiklerini çeşitli programlarda biz de ekonomi ekoloji programında dile getirdik. Ve oradaki bu tarımsızlaştırma politikası aslında bir manada hızla devam ediyor. Haziran ayı gibi. Ee, yeni bir bu zeytinliklerdeki düzenleme konusu tekrar gündeme geldi. Ve zeytinliklerin e, maden aramalarına özellikle e, açılmasıyla ilgili bir e, yönetmelik değişikliği e, konuşulmaya başlandı. Ve bundan sonra da hızla e, zeytinliklere yönelik bir saldırı e, izliyoruz. E, şimdi e, Somadarı Yırca köyünde... E, aşağı yukarı işte e, bir haftadır belki bir haftadan daha kısa bir zamandır e, geceleri özellikle peyderpey ağaçlar e, kesiliyor ve şu anda e, yani benim takip edebildiğim kadar 475 tane zeytin ağacı kesildi ve bunların birkaç tanesinin de asırlık ağaçlar olduğu söyleniyor. E, köylüler direnişte halk e, direnmeye devam ediyor. Zeytinliklerinin başında nöbette ve tabi e, onlara orada e, bu Bu direnişteki halka destek veren de bir takım e, sivil toplumcular var orada. E, bir takım bu konuda onlara <gülüyor> yardımcı olan insanlar var. Bunlardan bir tanesi şimdi bizim hattımızda e, Greenpeace Türkiye avukatı Deniz Bayram. E, şu anda kendisi Soma'da Yırca köyünde e, ve e, bize oradaki son gelişmeleri aktaracak. Merhabalar Deniz Hanım. Merhaba. Şimdi siz Soma'dasınız, Yırca Köyü'ndesiniz. Ben şöyle bir toparlamaya çalıştım ama esas tabii bütün detay bilgiler sizde. Ne oluyor, ne bitiyor bu zeytinliklerle ilgili dinleyicilerimize aktarabilir misiniz? Evet, isterseniz kısaca süreç nasıl başladı? Tabii. Kısaca onu özetleyeyim. Burada... Köylülere ait olan zeytinlik alanlar tarım yasasına ve zeytincilik yasasına aykırı olarak Manisa İl Tarım Müdürlüğü'nün burada Soma Termik Santrali, Kolin Termik Santrali kurulmasına izin vermediği, olumsuz görüş vermiş olmasına rağmen Bakanlar Kurulu tarafından bu alanda termik santral yapılması için bir acele kamulaştırma kararı alındı. Bu acele kamulaştırma kararının alınmış olduğu Bölgede bölgenin zeytinlik alanlar olduğu e, öğrenildiği zaman e, bizler e, köylülerle birlikte bu acele kamulaştırma kararına karşı dava açtık ve şu anda Danıştay'da süreç devam ediyor ancak e, basında da yer aldığı üzere E, yaklaşık bir ay önce şirket dozerlerle alana girerek 13 tane zeytin ağacını dozerlerle sökmüştü. Fakat köylüler dozerlerin önüne geçerek bir engelleme söz konusu olabilmişti. E, buna Biz bu süreç içerisinde Tarım Bakanlığı'yla çeşitli yazışmalar gerçekleştirdik ve Tarım Bakanlığı'ndan almış olduğumuz bilgiye göre, resmi yazılı cevaba göre bu alanların e, hiçbir şekilde tarım dışı amaçla kullanılmasına izin verilmediğini öğrendik. Hı hı. E, dolayısıyla burada bir Kamulaştırma yapılmış olsa bile hala buralar tarım alanıdır. Hiçbir şekilde zeytin ağaçları sökülemez, tarımsal alanda tahrip edilemez şekilde. E, yorumlanmaktadır bu e, Tarım Bakanlığı'nın bu cevabı. Aynı şekilde İl Tarım Müdürlüğü de bu şekilde yorumlamaktadır. E, fakat e, şirket artık dozerlerle de değil kurnazca e, susturucu taktıkları ellerindeki elektrikli test terlerle e, alana giriyorlar ve 15 dakika içerisinde tabii bu süreç içerisinde şirkete e, devlet tarafından teslim, e, mal teslimi yapıldığı için de şirket buraya tel örgüler çekti ve güvenlik kulübeleri yerleştirdi. E, ve Güvenlikler köylülerin e, kendi zeytinliklerine ...girmesine engel oluyor. Ee, elektrikli testerelerle... ...10 dakika, 15 dakika içerisinde... ...yüzden fazla ağacı koşarak... E, ...kesiyorlar. Ee, ve köylüler e, sürekli elektrikli testere... ...sesi dinlemek zorunda kalıyor. Burada 24 saat boyunca testerelerin... ...sesini duydukları an alana girerek... E, ...hemen müdahale ediyorlar. Ağaç kesimleri ve jandarma'yı çağırıyorlar. Hmm. Jandarma geliyor, tutanak tutuyor. Şirket <gülüyor> hakkında ve çalışanlar hakkında... E, ...tutanakları ve... E, olayı, ağaç kesim olayını savcılığa intikal ettiriyor. Savcılıkta şu anda e, bu konudan dolayı açılmış e, birkaç tane soruşturma dosyası var. E, ancak e, devletin ilgili görevlileri tarafından özellikle ilgili idari birimler olan burada tarım yasası tarafından açıkça yetkilendirilmiş ve görevlendirilmiş olan Manisa Valiliği Soma Kaymakamlığı tarafından e, hiçbir önleyici tedbir alınmamaya devam ediyor. E, bizler burada e, kaymakamlığa da Ma Manisa Valiliği'ne de e, bir an önce önleyici tedbirlerin alınması da şirketin engellenmesi, ihtar edilmesi e, konusunda gerekli başvuruları yaptık ama henüz e, ne yazılı bir cevap alabildik e, ne de e, bir fiili e, önlem alınmasıyla karşılaştık. E, Soma Belediyesine yapmış olduğumuz başvuruda Soma Belediyesi de bu alanları korumanın görevi e, valiliğin görevidir diyerek valiliği adres gösterdi bize. Evet. Köylüler nöbete devam ediyorlar. Bu alanda imar planları da yok. Belediye tarafından verilmiş hiçbir harfiyat izni, hiçbir inşaat ruhsatı, hiçbir şekilde bir izin söz konusu değil. Zaten dediğim gibi alanda şu anda plan kuvvetsiz durumda değil. İmal planları kesinleşmiş değil. Ee, zaten acele kamulaştırma'nın hukuka aykırılığı konusunda e, konusu aşikar ortada. Tabii. E, bir de üzerine üstlük, üstüne üstlük bir de gerekli izinler alınmadan ağaçların kesiliyor olması aslında burada verilen hukuki mücadeleyi ve direnişi boşa çıkarmak amacına e, hizmet eden kötü niyetli bir e, durum. E, durum bu şekilde. Evet. 475 <gülüyor> ağaç kesilmiş durumda. Ee, bir sabah giriyorlar bir öğleden sonra giriyorlar. Ee, köylüler açıkça ilgili e, yetkili ve görevli mercilere göreve çağırıyor ve bir an önce önlem alınması şirketin engellenmesi şeklinde. Evet tabi bu arada hukuksuz bir şekilde e, ağaç katliamı zeytinlik katliamı e, katledilmesi devam ediyor tabi bu şekilde. Evet. Acaba zeytinliklerini şimdi 475 ağaç e diyoruz ama yani bu e, ne kadarına tekabül ediyor oradaki e, toplamalarda? A Şu anda alanda altı bin tane ağaç var yani altı hmm. bin e, yani binler altı binden fazla da olabilir evet. e, alan 49 dönümlük bir alan e, çok ciddi büyük bir alan hmm. e, yani ama sürekli bu arada sürekli şirket yetkililerinden de köylüler e, telefon alıyorlar e, iki gün içerisinde bir hafta içerisinde bütün ağaçları keseceğiz şeklinde bir göz korkutma gibi. Ve oraya e, ilginçtir ki oraya e, hukuksuz ağaç kesimine engellemek için, olaya müdahale etmek için, e, yani bir hukuksuzluğa müdahale etmek için e, oraya giden köylüler e, güvenlik görevlileri tarafından engelleniyor. E, bir de üzerine üstlük şirket tarafından haklarında suç duyurusunda bulunuyor. Evet. Peki şimdi e, esas itibariyle bu e, Haziran ayı ortasında gündeme gelen bu e, zeytinliklerin e, yani imara açılması aslında tabi Tamamıyla büyük oranda madenlere açılması yasasıyla ilgili son durum nedir şu anda? E, bu yasa tasarısının şu anda hala komisyonda olduğu ana hmm. komisyona e, gelince ve sonrasında da genel kurula E, gönderileceği konusunda bir bilgimiz var bizim. E, fakat şu anda hala komisyondaki çalışmalar tamamlanmış e, finalize edilmiş değil. Evet. E, komisyon raporları yazılmış değil. E, henüz genel kurula da gelmedi. E, sizin de ifade ettiğiniz gibi eğer bu yasa çıkarsa Ee, yani daha yasa çıkmadan bile şu anda Yırcık köyünde e, zeytinliklerin e, bir enerji yatırımına maden yatırımına e, feda edildiğini görüyoruz buradaki insanların yaşam insan alanlarının Eğer bu yasa çıkarsa da e, bir hukuki zemin kazanılmış olacak ve e, Türkiye'deki e, Pek çok zeytinlik alan tehlikeye girmiş olacak. Evet şu anda aslında biraz daha acele kamulaştırmaya e, dayanarak aslında onu da yine usulsüz bir şekilde acele kamulaştırma e, durumuna evet. e, yaslanarak e, bu usulsüzlüğü yapıyorlar değil mi? Evet acele kamulaştırmaya dayanarak. Fakat bildiğiniz üzere acele kamulaştırma ile ilgili Danıştay'ın vermiş olduğu evet. pek çok karar var. Termik santral projelerinin acele olmadığına ilişkin. Hı hı. Nitekim acele kamulaştırma ile ilgili kanun da acele kamulaştırma işleminin ancak ve ancak... Savaş hali, evet. olağanüstü hal gibi durumlarda yapabileceğini e, söylüyor. E Bununla ilgili daha önce de termik santral projeleriyle ilgili, enerji projeleriyle ilgili alınmış, rüzgar projeleriyle ilgili alınmış pek çok e, acile kamulaştırma kararı Damıştay tarafından iptal edildi. E, fakat buna rağmen hala e, hemen hemen her gün resmi gazetede, enerji yatırımları ile ilgili acile kamulaştırma kararı alındığını görüyoruz. Çok doğru. Evet. Demek ki e, tamamen usulsüz, hukuksuz yani Bakanlar Kurulu'nun attığı bir imza ile burada e, ciddi şekilde hem e, köylüler hem zeytinlik alan Çok ciddi şekilde tahrip ediliyor, yok ediliyor. 6 bin ağaç desek bugüne kadar 475 yani neredeyse toplam alanın onda birini kesmiş durumdalar. Ve yani gözdağı vererek de buradaki bu katliamı sürdürme niyeti İçinde oldukları da görülüyor burada son olarak şunu sormak istiyorum sizinle birlikte başka burada mücadele veren köylülere destek olan başka avukatlar başka çeşitli alanlardan insanlar da mevcut mu orada? Ee, elbette. yani Çevre avukatlarıyla e, iletişim halindeyiz sürekli. Yani pek çok e, Soma'dan da e, başka yerlerden de İzmir'den de İstanbul'dan da Ankara'dan hı hı. da pek çok e, kişi burada köylülerle dayanışmasını sürdürüyor. E, Nitekim dün e, Manisa valili yani Gerekli tedbirler alınmadığı için e, Manisa Valiliği, Soma, Manisa Valisi, Soma Kaymakamı, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Tarım Müdürü hakkında tarafımızda suç duyurusunda bulundu bulunuldu. Aynı hmm. suç duyurusunu Ziraat Mühendisleri Odası da gerçekleştirdi. Evet. Ziraat Mühendisleri Odası'nın da e, tarım alanlarının korunması için e, ve bu yükümlülük yerine getirilmediği için vali hakkında suç duyurusu mevcut. mevcut. Peki. Dün itibariyle birlikte yapmışım. Evet. Olmuyoruz. Greenpeace avukatı Deniz Bayram'a verdiği bilgiler için, sahadan bize bilgiler aktardığı için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin. Allah kolaylık teşekkür versin izlen. diyorum Soma'daki teşekkür herkese. Izlen. Görüşmek teşekkür üzere. Sağ olun. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra başka bir konuğum daha var. Onunla başka bir gündemdeki konuyu konuşmaya devam edelim. Με και γαρμενίζω κι έχω πλώρατο γαϊμό Με σοπελά γαρμενίζω κι έχω πλώρατο γαϊμό και έχω την αγάπη πρίμα κι αλγκουρωτοχω ορισμό Και έχω την αγάπη πριν, κι αν μπορώ το έχω ορισμό. Θάλασσα, αν μη με διώχεις μακριά, χωρίς με, δεν μου ματώνεις την καρδιά. Μαύρη μοίρα το'χει γράψει να μακραίνω να χαθώ. Μαύρη μοίρα το'χει γράψει να μακραίνω να χαθώ. Μακρύ από το νησί μου κι από κείνη πάρα Ακρία από το νησί μου, από κοινή παγόρα. <ρουσίλιο> <μη> <ρουσίλιο> Zouden we niet kunnen vergeten dat de mensen die we hebben, die 94.9 Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programında gündemdeki konuları konuşmaya devam ediyoruz. İlk yarıda Soma Yırca köyündeki zeytinlik katliamı ile ilgili Greenpeace avukatı Deniz Bayram'a bağlandık. Son durumu aktardı bize. Şimdi de e, zeytinliklerden denizlerimize e, geçeceğiz. E, birazdan e, bir konuğum var. Onunla birlikte İstanbul'daki Lüfer Bayramı'nı konuşacağız. Konumuzla alakalı olarak da arada Yannis Parios'tan Talassa şarkısını dinledik. Onu da anons etmiş olayım. Slow Food Türkiye'den Defne Koryürek hattımızda değil mi? Günaydın. Evet buradayım. Ha, günaydınlar. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Sayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi Lüfer Bayramı 18-19 Ekim tarihlerinde ve bu yıl sanıyorum dördüncüsü, doğru. değil mi? Yani kutlanıyor mu diyelim? Yani kutlanmayı biraz tırnak içinde belki söylüyoruz ama belki Kesinlikle. bayram da biraz öyle. Yani İstanbul'daki denizlerimizin son durumu, bu Lüfer Bayramının içeriği, biraz dinleyicilerimize bu konulardan bahsederek başlayalım sohbetimize. Elin durum çok kötü aslında bakarsan. Dün e, geceyi sabaha bağlayan yani bundan birkaç saat kadar önce şey dedim, haldeydim. İstanbul su ürünleri halindeydim. Kasalar dolusu, Çinekop kasalar dolusu defne yaprağı. Yani arada böyle kutu kutu kutu kutu kutu bütün hı. o Çinekoplar gidiyor. Onun yanında tek bir kasa, iki tane kasa, beş tane kasa Lüfer boyunda bunun büyüğü var. Hı hı. Durumumuz bu. Tabiat ana bizden vazgeçmediği için hala balık var. Bir şekilde devam etsin diye. Üreme boyunu geriye çekiyor. Belki bir miktarda küresel ısınmanın etkisi bir fırsat buluyor. Daha fazla üreme zamanı yakalıyor. Ama bizim talanımız devam ediyor. O yüzden de tabii haklısın İstanbul, İstanbul lüfer bayramı yapıp da lüfer varmış gibi bayram yapacak halimiz yok ama Coğrafyasını tanımayanların, coğrafyasını kutlamayanların da ona sahip çıkması mümkün değil. Arada bir yerde sıkıştık biz de bir taraftan işin korumacılığını arttırmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan yerelde coğrafyasıyla, balığıyla, ağacıyla insanlar bu şehri sahiplensin ki korusunlar diye mücadele veriyoruz el ele. Böyle bir yerde evet Dördüncüsünü kutlayacağız İstanbul'un Lüfer Bayramı'nı. 18-19 e, bu hafta sonu yani. Hı -hı. Cumartesi, Pazar günleri Kuzguncuk'ta. Bir İstanbul'un Boğaz'ın İstanbul boğazının köyünde. Hala evet. yaşayan güzel bir köyünde. Doğru evet. Şimdi tabii bu aşırı avlanma sonucu yok olmanın eşine gelmiş bir balık aslında Lüfer. Ama e, belki sadece bu Lüfer'le de sınırlı değil e, herhalde değil mi? yani değil, e, deniz Palamut, orfoz. Hepsi, hepsi yani bir değil iki turme Turmepa'nın rakamlarına göre hı hı. yaklaşık bir yüz tane türü ve ticari türden bahsediyoruz. Bunların bir kısmı kabuklu, hı. bir kısmı işte kafadan bacaklı, bir kısmı balık. E, ciddi anlamda kaybetmiş durumdayız Marmara ve İstanbul Boğazı'nda. Evet. Ciddi bir yok oluş ve bu son 50-60 yılda oldu. Evet, yani Bu da herhalde İstanbul'un aldığı aşırı göç. Artık İstanbul'un bu nüfusu taşıyamaması ve tabii öte yandan hem bu nüfus artışı devam ederken denizleri hızla da kirletiyor dolduruyor tabii. olmamız tabii. yanlış tabii. avlanma teknikleri bunların tabii. hepsi yani nasıl işte yerin üstünü talan ediyorsak denizin de altını bu şekilde talan burada ettik. Biraz, burada biraz daha sert bir durum var. Hmm. Av ürününü fiyat koyuyoruz. Yani dışarıda vahşi rekabetçi kapitalist bir sistem var ekonomi bağlamında baktığında. Halbuki denizde av devam ediyor. Belki de en primitif haliyle. Evet. Şimdi sen alıyorsun o avla e, işte en modern, en pahalı cep telefonunu alacağın parayı kazanmaya çalışıyorsun. Zaten bütün bu bile talan edilmesi için denizlerin yeter sebebi. Bir de üzerine yığılan bir şehir var. O şehir ki her zaman göç almış, bu şehir göç alan bir şehir, ee, her zaman çok da bereketli ve bonkör davranmış gelenler. Onlar da buraya yerleşmişler, bizler de geldik ve yerleştik. Ama nihayetinde buraya gelenlerin buralı olma şansı olmadı son 30-40 yılda. Öyle hızlı bir büyüme yaşandı ki ne bir manolyayı koklayabiliyoruz, hiçbirimiz ne bir fıstık çamına bakabiliyoruz. Ne heyecan duyabiliyoruz Erguanlara, nerede kalmış lüfer geçiyor diye bayram yapacağız. ...bütün bunun içerisinde tabii doğası can çekişiyor İstanbul. Evet. Bir çok... perde sembolü. Evet. Belki belki e, yani bilgilenmek isteyen dinleyicilerimiz açısından... ...yani bu e, gerçi tabii herkes de işte hani çok da sık söylenen eline cetvel alıp... E, ...ölçecek değil ama işte bir göz hesabı vardır aşağı yukarı. Yani e, belki alışveriş a, e, yaparken neye dikkat etsinler yani... E, Kaç çok santim terim, gibi? Hı. Çok kolay. Karışını açıp ölçüyorsun evde. Ne öyle? Ofiste, nerede? karışın kaç santim olduğunu? Benimki 21 santim. Götürüm herhangi bir balığın üzerine koyuyorum. 3 aşağı 5 yukarı göz ayarı çok iyi biliyorsun o zaman. Şimdi evet. lüferde yasanın söylediği avlanma boyu 20 santim. Hı hı. Bir kere bu yasal <gülüyor> çizgi ama... Doğan'ın nüfere baş ettiği üreme boyu 27 santim. Yani hmm. biz 20 santim de okeylesek tamam yasayı uygulasak o zaman bile tüketiyoruz. Dolayısıyla 27 santime odaklanalım lütfen. Kuyruğunun ucundan, bittiği noktadan kuyruğunun, burnunun ucuna kadar 27 santimlik bir balık en azından bir defa üremiştir diye huzurla bakabileceğimiz bir balık. Gerisinin tamamı yavru. Evet. Aynı şekilde lütfen palamuta da bakalım. Bu ara özellikle zamanı, herkes de çok heyecanla bu alışverişi yapıyor. Şu anda palamutta av boyu, boyu 25 santim. Hmm. Halbuki 38 olması gerekiyor. Anadaki çok ciddi farklar, bir fark var, çok ciddi, çok ciddi bir fark var. Aynen. Şimdi bu farkları, şimdi yasa her zaman bizim tercihimizi veya doğanın tercihini yapmıyor. Yasa var olan sistemin ki şu anda ekonomik sistem söz konusu onun düzenlerini yapıyor. Evet. O ekonomik sistem almaya ve satmaya odaklı bir sistem. Bunun içerisinde doğanın değeri o kağıt paranın sığlığı kadar, inceliği kadar daha fazla bir derinliği yok onun gözünde. Parayla alabildiği kadarını görüyor. Daha fazlasını görmüyor. Halbuki doğa katman katman. Dolayısıyla bize düşen... Zekamıza, vicdanımıza, e, bu dünyanın üzerinde her şeyi yönetmeye cüret etmiş bir tür olarak bize düşen bir an önce doğru kararları, doğru uygulamaları yasaya masaya bakmadan kendi elimizle uygulamaya başlamak. 25 santimin altında, 24-25 santimin altında e, şey tamamdır deyip, e, palamut tamamdır deyip e, ona dokunuruz, yeriz, yemeyiz diye konuşmak, diye, 38 santim palamut. 27 santim lüfer. Evet. Bunun altına inmemek. Evet. Peki. Ama bu arada da lütfen gelin hafta Hı. sonu bunun eğlenceli kısmını da yaşayalım beraber. Bu <gülüyor> <gülüyor> parmak sağlamayla kalmasın. <gülüyor> e, tam da onu soracaktım. Bu 18-19 Ekim'de e, lüfer bayramı etkinlikleri kapsamında neler var? E, biz sıklıkla bir e, lüfer yarışmasıyla başlıyoruz. Hem profesyonelleri. Çağırıyoruz kıyı balıkçılarını profesyonel hı hı. derken oltayla avlanacak kıyı balıkçılarını çağırıyoruz. Hem de amatörlerin bir deniz kıyısına gidip de bir tane çapari atmasını e, sağlamaya çalışıyoruz. Kızım bana çok kızıyor. Sıkı bir vegan olarak bu yaptığımı doğru <gülüyor> bulmuyor ama denizle iletişime geçmesi gerekiyor İstanbul'un. Parmağına bir olta değmemiş İstanbullu olmaz. o Onu bilmeden eline aldığı balığın değerini bilmesi mümkün değil çünkü. Sabah, cumartesi sabahı onun şeyi var. E, Lüfer Bayramı'nın açılışı olarak av yarışması var. Ama ondan sonrasında devam ediyor. Mesela bir balıkçı kahvemiz var. E, Tan Morgül e, modere edecek. Yaşlı ve genç bu konuda en fazla konuşan, e, seslerini en fazla çıkartan kıyı balıkçılarımızı bir araya ça getirmeye çalışıyoruz. İzmir'den Bandırma'ya, e, İstanbul'a gelip konuşmuş olan, e, Lüfer'le ilgili, palamutla ilgili tasarımıza ortak olmuş olan balıkçıları çağırdık. Arkasından cumartesi günü saat 1 civarında çocuklar da büyükler için yani sadece çocuklar için de yemek lazım bir origami. Hı -hı. atölyemiz var balık yapmak <gülüyor> üzere ee, arkasından e, balıklı sohbetler diye başlığın altında Azade Simavi bir deniz biyologudur, Can Tay bir sanatçıdır, Buket Uzuner tanıyorsunuz romancımızdır. Evet. Onların gelip konuşacakları bir ku kratanesinde kuzguncuğun oturup <gülüyor> böyle keyif içerisinde bir sohbet dönemimiz var. Ee, her biri ayrı noktan orkinosların mitiyi yunusları anlatacaklar. ...bunların İstanbul'la ilişkisini. ilişkisine. Evet. Ee, akşamında yemekler var. Ee, ertesi gününde... ...çocuklarla etkinlikler daha da fazla. Yaratıcı hmm. drama atölyelerinden... ...kil atölyelerinden... ...resim atölyelerine. Evet. Ee, o kadar dolu ki... ...ben onların arasında bir tanesini... ...sadece söyleyeyim istiyorum. Saat 16'da... E, ...pazar günü Kuzguncuk'ta... ...Bostan Sokak'ta bir ortak masa kuruyoruz. Herkes bir kap yemeğini alıp gelirse... ...beraber yemeğimizi yersek... Belki balığımızla ilgili, müşterimiz olan denizimizle ilgili göz göze bakarak, aynı masada oturarak daha fazlasını konuşabiliriz diye umut ediyoruz. Evet, bütün İstanbul'lara. Evet, Sana buradan bir çağrı olsun bu da. Fikir sahibi FikirSahibiDamaklar.org'a girerlerse bütün ha, programı görebiliriz. Tamam, FikirSahibiDamaklar.org dinleyicilerimiz detaylı bilgi almak isterse bu internet sitesini ziyaret edebilir. Çok teşekkür ediyoruz Defne Kordürek. Ben teşekkür ediyorum. Yayınımıza ben teşekkür ederim, güzel için. günler dilerim. Çok teşekkür ederim. Çok versin. Bu hafta da ekonomi ekoloji de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji.